555. konu, Ebu Bekir Sıddin Hazreti Peygamber'in emri doğrultusunda Üsame'yi göndermekte israr etmesi, Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine Araplardan bazıları dinden döndü, buna rağmen Halife Ebu Bekir, Üsame'ye Hazreti Peygamber'in emrettiği yere gitmesini söyledi, böylece halk tekrar cürüfte toplanmaya başladı, büreyde de sancağı alarak oraya götürdü, bu durum ilk muhacirlere çok ağır geldi. Hazreti Ömer, Osman, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Said bin Zeyd hep birlikte Hazreti Ebu Bekir'e giderek, Ey Allah'ın Resulünün halifesi, her tarafta Araplar dinden dönüyorlar, sense orduyu gönderiyorsun, onları ne ile yola getireceksin, bu askerleri göndermede mürtedlere karşı savaşsınlar, bu ordu senin dinden dönenlerin göğüslerine atacağın okların olsun, İkincisi, biz Medine'ye bir saldırı olmasından korkuyoruz, Bizim çoluk çocuğumuz ve kadınlarımız da oradadır. İslam yerleşinceye kadar Rumlarla savaşı ertelesen olmaz mı? Bu arada dinden dönenler de ya yola gelirler ya da kılıçla yok edilirler. Hüsam'ı ondan sonra gönderirsin. Bu suretle de bizler arkada bıraktıklarımızdan emin olarak Rumlarla karşılaşmaya gideriz dediler. Hazreti Ebubekir bunları dinledikten sonra "İçinizde daha başka bir şey söylemek isteyen var mı?" diye sordu. Onlar da, hayır, söyleyeceklerimiz bu kadar, dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurdu, Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki Medine'de yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanacağımı bilsem yine de Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirir ve Üsame'yi gönderirdim, bundan asla vazgeçmeyeceğim, hem kendisine gökten vahiy gelen Hazreti Peygamber, Üsame'nin ordusunu gönderiniz, buyururken ben nasıl olur da ona karşı çıkabilirim, ancak ondan Ömer'i bize bırakmasını isteyeceğim. Çünkü o benim yardımcımdır. Ama Üsame'nin bunu kabul edip etmeyeceğini de henüz bilmiyorum. Yemin ederim ki kabul etmeyecek olursa onu bu konuda zorlamayacağım. Bu konuşmadan sonra sahabiler, Hazreti Ebu Bekir'in Üsame'yi gönderme konusunda taviz vermeyeceğini anladılar. Sonra Hazreti Ebu Bekir yaya olarak Üsame'nin evine gitti ve ondan Ömer'i Medine'de bırakmasını istedi. O da kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ona, Ömer'i isteyerek, yani herhangi bir etki altında kalmaksızın mı bırakıyorsun, diye sordu. Üsam de, evet, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir tellal çıkartarak şöyle bağırttı. Bu benim kesin emrimdir ki Hazreti Peygamber'in hayattayken göndermiş olduğu Üsam ordusu hiç kimse geri kalmaksızın aynen yoluna devam edecektir. Birisi geri kalır da bana getirilecek olursa onu Üsam ordusuna kadar yaya yürüme cezasına çarptıracağım. Hz. Ebu Bekir daha sonra Üsame'nin kumandanlığı hakkında ileri geri şeyler söyleyen muhacirleri getirtti, onları azarladı ve Üsame'nin ordusuna katılmalarını emretti.